Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Es salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala ailehi ve ashabi ecmain. İmam Buhar Rahimullah'ın El-Edeb-ül Mufred adlı kitabını okuyoruz. İlk baba başlamıştık. Babın başlığı ile Bâb-ı Qawli Teala وَوَسَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَ Bu bâb ile kitabına. Yani ayet ile ayeti bağ başlı olarak getirmiştir İmam Buhari rahimullah. Vasiyel insana bir varideyi husne. Biz insanlara anne babalarına iyilik etmelerini vasiyet ettik, emrettik malasında. İmam Buhari rahimullah sadece bir hadis alimi değildir. Yani hadis toplamış, hadis nakletmiş. bir alim değildir. Aynı zamanda İmam Bukhari Rahimullah bu ümmetin büyük muştehit imamlarından birisidir. İmam Bukhari Rahimullah. Bu ümmetin büyük muştehit imamlarından birisidir. Hadis ehli mezhebinin büyük imamlarından birisidir. Ve ulema derler ki İmam Bukhari Rahimullah'ın fıkı bab başlıklarındadır. Yani yazdığı, telif ettiği özellikle sahinde bab başlıkları veyahut edebül müfreddeki bâb başlıklarına fıkını yerleştirmiştir. Şimdi bu bâb başlığına baktığımız zaman ayetin bir kısmını bâb başlığı olarak getiriyor. ve Onda da ''Ve vasaynel insana ''Biz vasiyet ettik, emrettik'' manasında. Burada tavsiye ettik, vasiyet ettik, emrettik. ''El insana yani insana emrettik. ''Bi valideyhi anne babasına hüsnâ'' iyilik yapmayı emrettik'' diye bâb açmıştır. Buradan da biz dört tane fayda çıkarabiliriz bu bab başlığında. Birincisi, Allah subhanehu ve teala burada emrettik. O zaman burada zikrettiği nedir? Allah'ın azze ve Celle bir emridir, yani farzdır. Yani insanın anne babasına iyilik yapması, iyilikte bulunması nedir? Allah'ın azze ve celle'nin emrettiğidir. Her müstiyane, her insanın üzerine nedir? Farzdır. Bir emirdir, birincisi. İkinci fayda, El insanı yani biz insana vasiyet ettik, biz insana emrettik diyor Allah Azze ve Celle. Ve insana da Müslümanı da girer, kafiri de girer, fasığı da girer, zalimi de girer, kadında da girer, erkeği de girer, hörü de girer, kölesi de girer. İnsan dediğin zaman yani insana bütün sınıflar dahildir. O zaman anne babaya iyilik emri bütün insanlara şamildir. Bütün insanlara. Yani bu sadece Müslüman olan bir emir değildir. Aynı zamanda kafire olan bir emirdedir. Yani kafir de anne babasına iyilik yapmakla mükelleftir. Buradan da üçüncü faydayı çıkarıyoruz. Üçüncü faydayı çıkarıyoruz. O da nedir? Demek ki o zaman bu ayete göre kafirler de şeri hükümlerle muhataptır. Kafir de şeri hükümlerle muhataptır. Bu usul uleması arasında... <gülüyor> Ve ulema genellikle ulema arasında ihtilaf yani ihtilaf edilen bir mesele. Yani kafirler şerîh hükümlerle muhatap mıdırlar, değil midirler? Lakin racih olan, doğru olan kafirlerin de şerîh hükümlerle muhatap olmalarıdır. Dolayısıyla burada Allah azze ve celle iyilik yani anne babaya iyilik etmeyi kafire de emretmiştir. Çünkü insan emretmiştir. E kafir de insan cinsindendir. Dolayısıyla enbette kafir de bununla muhataptır. Ancak ne yönde bir fark vardır? şayet bir kafir Allah'ın Azze ve Celle'nin emrine itaatte muvaffak olsa, yani Allah'ın Azze ve Celle'nin emrine uygun bir şekilde hareket etmiş olsa o zaman o Allah katında makbul bir amel değildir. Çünkü kafir yani amelin kabul görmesi için şart nedir? Tevhid ehli olması. İhlas üzere yani. İhlas üzere ne manaya? Hem Allah'a ortak koşmaması hem de sünnet yani şeriat üzere olması. O zaman bu manada yani bu bakımdan O yaptığı itaat Allah katında makbul bir itaat değil. Yani karşılığını göremeyecek ahirette Allah huzur yani indinde. Lakin onun mükafatını şeri emri uygun hareket ettiği için dünyada mükafatını alır. Dünyada mükafatını alır. Kafirin de dünyada alacağı mükafat nedir? Yani dünya hayatı kolaylaşır. Sıkıntılar görmez. Bu manada yani hayatında bir bolluk yaşar veyahut ölüm anı çok şiddetli olmaz. Çok sıkıntılı olmaz. Ama ahirette elbette ebedi cehennemliktir. Ahirette de cehennemlik olması da yine yaptığı dünya hayatında yaptığı iyiliklere göre değişkendir. Her kafir ahirette aynı seviyede değil, aynı derecede değil. Kâfirler de ahirette cehennemde ne? Seviye seviye olacaklar. En derinde kimler vardır? Münafıklar vardır. Bunlar en derinde. Cehennemin en dibindedir. Sonra da kafirin azgınlığına göre zındığın elbette cezası ...kafirden daha şiddetli olacak. Bir tağutun alacağı, göreceği ceza elbette sıradan bir kafirden daha şiddetli olacak. Birçok sebepten ötürü küfre girmiş olanın cezası, bir sebepten ötürü küfre girmiş olandan daha şiddetli olacak. Yani Allah'a etmiş olan ve bundan ötürü kafir olmuş olanın ahirette azabı... ...elbette namazı terk ettiğinden ötürü kafir olan birisinden daha şiddetli olacak. Yani buna göre kafirin de azabı ahirette cehennemde derece derece olacak... Kafir de yani böyle dünya ahkamında, yani dünyada şerî ahkamı uygun davranmış olan bir de ne? Ahirette cehennemde azabı hafifletir. İşte mesela Ebu Talip olduğu gibi, Ebu Talip cehennemdedir. Çünkü şirk üzere vefat etti. Lakin onun cehennem azabı en hafif azabı olacak. Yani cehennem çukurlarına bir çukurda olacak ayakları, ökçeleri. Bundan ötürü beyni kaynayacak. Bu en hafif Ceza olacak ahirette yani cehennemde küfür ehline. Ama yine elbette ebe, ebedi azap çekecek. <gülüyor> yani o zaman ne? Üçüncü fayda ne? Demek ki yani kâfirler de şerih ahkamdan, şerih ahkam ile muhataptır. Onda burada bu ayetten çıkarabiliyoruz. Dördüncüsü ne? Bir validey yani husne anne babaya iyilik etmeyi emrettik diyor Allah azze ve anne baba da umumdur. Yani bu kafir anne baba da buna girer, Müslüman anne baba da girer. Müslüman anne babaya da iyilik emredilmiştir insanı Yani Müslümana, Müslüman anne babasına iyilik etmesi emredilmiştir. Aynı zamanda kafir anne babaya da iyilik etmek emredilmiştir. Ve bunu özellikle hadisin ikinci kısmını, hani bu berr Valideyn kısmını şey ettiğimizde, işlediğimizde de söylemiştik. Yani din farkı anne babaya karşılık iyiliğe değildir. Yani buna gidermez. Bir Müslüman çocuk... Evlat, annesi babası kafir de olsa dine karşı düşmanlık göstermediği sürece, yani bizzat bir fiil kendisi dine düşmanlık yapmadığı sürece, onlara bakmakla mükelleftir. Kafir anne babasına bakmakla mükelleftir, ona iyilikte, onlara iyilikte bulunmakla mükelleftir. Bunu da bu ayetten çıkarabiliyoruz. Ha sonra. İbn-i Mesut Radül hadisini getiriyor. Tabi İbn-i Mesut Radül hadisini niye getiriyor burada? Yani bu baba delil olması için. Çünkü burada Resulü Aleyhisselatü ma kendisi hangi amel Allah katında en sevimlidir sorduğunda önce neyi zikrediyor? Neyi zikrediyor önce? Vakt ne namaz. Sonra soruyor sonra hangisi nedir? Anne baba iyilikte bulunmak. Yani şahit burada. Hadisi getirmesinin sebebi bu. Çünkü bu nebevi tertip. aleyhi Aleyhisselatü Vesselam'ın vahye dayandırdığı, vahiden aldığı bir tertiptir. Burada sıralama. İlk sırada vakitte kılan namazdır. Vakitte kılan namaz getiriyor. Sonra ikinci sırada anne babaya iyilik etmek. İkinci sırada. Dolayısıyla elbette bu anneye babaya iyiliğin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir husus. Dolayısıyla bu hadisle burada getiriyor ve yani babını ayetle açtıktan sonra ya da ayetin bir kısmıyla açtıktan sonra bu hadisle devam ediyor. Ha sonra Soruyor İbn-i Mesut radül anhu. Sonra hangi amel Allah katına en sevim nedir? Diyor ki cihat fi sebilillah. Cihat fi sebilillahı da geçen hafta başlamıştık. Nedir? Yani cihat fi sebilillahın gayesi nedir? Hikmeti nedir? Emredilmiş olmasının sebebi nedir? Hükmü nedir asl itibariyle? Nedir asl itibariyle? Farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayedir ama işte belirli hallerde ne oluyor? Farz-ı aynı oluyor. Ve farz-ı kifayi Tarif ederken, nasıl tarif ettik? Bir kişi yapınca diğerleriyle kalkar. Yok o, o kadar şey değil. <gülüyor> yani bir kişi yaparsa diğerleri kalkar değil. <gülüyor> Müslümanların yeterince gücü varsa, kafirlere karşı yani saldırıya yapacak güçleri varsa. Ha, bu cihatla alakalı, genel itibarıyla Diğer Müslümanların üzerinden düşüceninden bahsetmiştiniz. Ha. Yani... <gülüyor> bu durumlarda tarzı kifayı olduğundan bahsetmiştiniz. Ha, yani o cihatla <gülüyor> alakalı. Ama şimdi farz-ı biz genel itibariye aldığımız zaman bu nedir? Yani Allah'ın Azze ve Celle'nin <gülüyor> ümmete, ümmetin efradına emridir. Farz-ı farz emirdir. Allah Azze ve Celle emretmiştir. Ne sureti emretmiştir? Yeterlilik ölçüsünde emretmiştir. Yani burada yeterlilik ölçü, kifayet ölçü. Allah Azze ve Celle emretmiştir. Ama emire iptidai olarak ilk derecede kimler muhataptır? Emire. Bütün ümmet. Ha, bütün ümmet fert fert ümmetin her bir ferdi o emirle muhataptır. Sadece ne vardır? Yani bu manada farzu ayn ile farzu kifaye arasında bir fark yok. Farzu ayında da her ümmetin her bir ferdi emille muhataptır. Farzu kifayede de ümmetin her bir ferdi emille muhataptır. Yani artık Allah'ın azze ve emriyle ne ise muhataptır. Farzu kifayel farzu kifaye farzu ayında nerede ayrılıyor? Farz-ı olan bir emirde Allah Azze ve Celle etmiştir? Bir kifâye yani bir yeterlilik emretmiştir. Öyle bir ölçü koymuştur. Eğer bu emiri yerine getirecek yeterli sayıda birileri bu emiri yerine getirirse o zaman diğerlerinden düşer demiştir. Ama farz-ı ayında ne? Farz-ı ayında ister bunu bütün ümmet yapsın, sen yapmazsan yine sen emir yerine getirmemiş olursun. Çünkü her bir ferde aynı o. Aynı olarak emretmiştir. O zaman fardu kifayla fardu aynı arasında tek fark nerededir? Yani bir yeterlilik ölçüsü var olması. O yeterli sayıda birileri emir yerini getirirse artık diğerlerinin düşer. Ha buna da cenazeyi misal getirmiştik. Cenaze kaldırmayı. Cenazeyi kaldır bir Müslüman vefat ettiği zaman o zaman bütün Müslümanlara her bir Müslümana fert fert her bir Müslümana o cenazeyi kaldırmak farz olur. Her bir Müslüman o cenazeyi kaldırmaktan mükellef olur. Ama eğer Onların içinden birisi cenazeyi kaldırırsa o zaman artık ne olur? O zaman diğerlerinden o emir düşmüş olur. Ama yine o cenazeyi iştirak etmeleri her bir Müslüman için müekked bir sünnet olur. Ha? Onun için yani, yani bir, bir, bir Müslüman kardeşimiz öldüğü zaman zaten falan falan onu yıkayacak, defnedecek, kefenleyecek ondan sonra da kabile götürecek, kabile defnedecek demeyiz. Ha, bütün Müslümanlar buna iştirak, etme, iştirak etmeli. Ne kadar çok Müslüman iş, iştirak ederse o kadar iyidir. Çünkü cenaze namazı nedir neticede? Bir duadır. O duaya ne kadar Müslüman iştirak ederse ve ne kadar çok Müslüman onun son yolculuğunda onu onun için dua, onun lehine dua ederse o kadar hayır olacaktır kendisi için. El-Muhim yani cihat dedik farz-ı kifayedir bu manada. Bunların üzerine geçen hafta biraz durduk. Ve dedik ki belirli halde ne olur? Cihat farz-ı kifaye olmaktan Farz ayna dönüşür dedik. Bu haller neydi? Kim atılıyor? Ne hallerde yani cihat farzu ayna olur? Hocam tam tersi olduğunda farz ayna olmuyor mu müslim? Sadece yeterlilik müslim Müslümanlardan ihade eden birileri var. Fakat orada kafirler her taraftan saldırıyor. Yani güç yeterince yok yani kafirlere karşı. Evet, bu hocam fariz... <gülüyor> yani burada bir halden bahsed şimdi bir halden bahsediyorsun. Yani Müslümanlar muhasara altında. kafirler saldırıyor ve o saldırıyı püskürtmeye kendileri yet bu kendileri kafi gelmiyor. O zaman bundan <gülüyor> ötürü yakında olanların üzerine Müslümanlar yardım etmek vacip olur. Yani bu manada cihad etmeler farz-ı aynı olur. Bu bir hal. ben yani Bu halde evet cihad o zaman ne olur? Farz-ı aynı olur. Çünkü kendileri kafirin saldırganlığını def etmeye, girip püskürtmeye yetirince güç sahibi değiller. Sen de o gücü oluşturmak için onlara yardım etmen üzerine vacip olur. Yani cihat o zaman fardu aynı olur. Ee, bu, o yeterli ye ye kifayetin oluşuncaya kadar, kifayet oluşuncaya kadar bu böyle Müslümanlara yakından uzağa doğru farz olur, farz aynı olur. Yani mesela diyelim Tuzla'yı kafirler muhasıra etti. O zaman burada şimdi o o püskül, kafirlere karşı e, durmakla mükellef olanlar ilk derecede kimler? Sizler fert fert. Sizin sayınız ama kafi gelmiyor. Siz yeterli değilsiniz yani kafiler girip hüskürmeye, bu burayı onlardan müdafaet etmeye sizin sayınız kafi gelmiyor. Bu sefer onlara karşı, onlara mukavvamat gösterebilmek için yeterince bir sayı oluşuncaya kadar cihat emri yakından uzağa doğru genişler. Yani ilk önce o zaman kimler mukellef ol olur? Yani tuzların en yakın neresi? Pendik, Esenyalı, Sultanbeyli vesaire yani böyle genişler, daire şeklinde genişler. Ta ki o kafirlere karşı geri püskürtme gücüne sahip oluncaya kadar. Ha bu bir hal. Sonra asrı itibari dedik ne? Farz-ı kifayet zaten nedir? Yani bütün ümmetin her bir ferdi mükelleftir. Kifayet hasıl oluncaya kadar... o zaman zaten asıl itibariyle kifayet yok ise, o zaman zaten ümmetin her bir ferdi o emri yerine getirmekle mükelleftir. Yani farz-ı aynıdır. Zaten birincisi bu. Yani eğer ümmetin içinde cihadı ikam eden birileri yok ise, şeriatın hakim kılınması için yeterli sayıda birileri yok ise, o zaman zaten ümmetin her bir ferdi üzerine farz-ı aynıdır. Birincisi. İkincisi, kardeşin zikrettiği suret, yani saldırı halinde saldırıyı def etme de cihat farzı aynı olur. Üçüncüsü, mesela nafile cihada çıktın, nafile. Ama düşmanla karşı karşıya geldin. Cihad aslen nafile. Yani saldırız cihada. Sen yani bu nedir? Bu nafile türünden, tatavu türünden bir cihat olur. Ama sen şimdi cihat kendi, yani kendi zatının nafile olmasına rağmen, sen düşmanla karşılaştığın an, yani iki saf karşı karşıya geldiği an, artık o safta duran bütün mücadeden üzerine farz ne olur? Cihat ne olur? Farz aynı olur, farz aynı olur çünkü artık o saf ne etmiştir? düşmanla karşı karşıya gelmiştir. Düşmanla karşı geldi, karşı karşıya geldikten sonra düşmandan e, geri durmak, yüz çevirip savaşa cihada çıkma emrine emrini vermeye ehil olan birisi seni cihada çıkmayı emrettiği zaman, yani dediği zaman sen de gel, senin üzerine artık farz o aynı oluyor. Yani mesela halife, imam, artık emir dediği zaman sen yani siz siz siz beş kişi C falan falan yere cihada çıkın. O zaman o beş kişinin üzerine cihat farz-ı aynı olur. Her ne kadar mesela diyelim ki bütün İslam devleti ikam edilmiş, İslam devleti her yere hakim olmuş ama küçük kişiye diyor ki imam siz gideceksiniz işte böyle bir seriye bir saldırı düzenleyeceksiniz. O zaman on kişi üzerine cihat ne olur? Farz-ı aynı olur. Ha, bunu son derste muhtesel olarak bunları söylemiştik. Devam edelim.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 cihat nafile türünden cihat ise nafile türünden cihat ise yani kifarlı kifaye kısmından cihat ise o zaman diyor borçlu ise cihada çıkmaz yani cihat etmesi caiz değildir cihada çıkması caiz değildir o borç uzun vadeli de olur 20 yıla kadar Ya da ne zaman yani gücün yeterse o zaman ödersin demiş olsa dahi yani uzun vadeli olsa dahi borç alınan borç ''Borç sahibine eğer cihat nafile cihattan ise, nafile cihat türünden ise böyle birisinin cihada çıkması caiz değildir.'' ''Lewo fe'elehu ille bi'idni gharimihi'' ''Ancak ne zaman caiz olur?'' ''Eğer borç parayı vermiş olan ona izin verirse.'' Yani borç parayı kimden, borcu kimden almış ise, o paranın sahibi izin verirse, cihada çıkmana izin verirse, o zaman cihada çıkman caiz olur ama onun dışında cihada çıkman caiz değildir diyor. lأن الجهاد يقصد منه الشهادة çünkü cihattan ne kastedilir? Şehadet kastedilir. Yani insan cihada çıktığı zaman şehit olmak ister. Şehit düşmek ister inşallahın izniyle. وبها تفوت النفس ve böylece nefis yani can yok olur. Değil mi? Feyafutu'l hakku bi fawatiha ve o hatta yani o para saibinin hakkı da senin ölmenle onun hakkı yok olacak. Dolayısıyla yani Orada o para sahibi, mal sahibinin hakkını koruyabilmek için senin cihada çıkman, nafilesi caiz değildir. Çünkü senin borcunu geri ödemen nedir? Hüküm itibarıyla, aldığın bir borcu geri ödemek nedir? Farzdır, farzu aynıdır yani. Sen ondan mükellefsin. Madem borç para aldın, o zaman borç para iade etmekle, geri ödemekle sen mükellefsin. Ama cihat ne türden? Hüküm itibarıyla nafile bir cihat. O zaman nafile bir, ibadet, nafile bir amel için farz olan bir amel terk edilmez. Borcu geri ödemen farzdır. Nafile cihada çıkman ise nafiledir. O zaman ne? Evli, daha evla olan nedir? Daha önemli olan nedir? Daha üstüne olan nedir? Borcunu geri ödemen. Dolayısıyla da hüküm itibariyle senin borçlu olarak cihada çıkman caiz değildir. Hatta Resulullah Aleyhisselam şöyle der. Abdullah bin Amr raddül anhu'nun naklettiği bir hadiste İmam Mus'im sayende geçiyor. Yugferu lişşehidi kullu zembin. Şeyde bütün günahlar affedilir diyor. illet deyin. Borç hariç. Borç hariç şehidin bütün günahları affedilir diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. O zaman borçlu olmak şahadete manidir. Allah yolunda borçlu düşmek, ölmek şehadete manidir veyahut da şehadetin faziletini düşürür. Yani eğer sen borçlu olarak cihada çıkmış çıkmışsın. Tabi borçlu olarak cihada çıkmışsın derken yani böyle... <gülüyor> Mutlak demeydim ama burada en azından ne? Yani nafile cihada. Ha, nafile cihada çıkman zaten borç almış olduğun kişinin izni olmadan çıkman caiz değildir. فَاِنَّ قَامَ دَامِنًا مَل۪يًا اَوْ رَحْنًا مُهَرَّزًا اَوْ وَك۪يلًا يَقْضِيه۪ مُتَبَرِّعًا جَازٍ Ama eğer şayet bu kişi nafile çıkacak olan kişi, borçlu kişi bir kefil gösterirse yani borcuna kefil olacak birisini tayin ederse veyahut ama bir rehin bırakırsa veyahut ama kendisinden sonra bir vekil tayin ederse yani kendisinden sonra o borcu ödeyecek birisi varsa o zaman caiz olur. Niçin? Çünkü o zaman mal sahibinin hakkı korunmuş olur. Yani ya kefil kefil de sadece falan falan bir borcuma kefildir manasına değil. Yani kimdir kefaleti yani kabul ediyor mu hatta yani şahitler huzurunda yazışarak yani Bu benim borcuma misal 10 bin liraya kefildir şeklinde böyle bir kefil göstermesi lazım. Eğer borçlu ise cihada çıkacaksa yani nafile cihada böyle bir borç böyle bir kefil göstermesi lazım veya ikincisi rehin bırakması lazım. Yani ne mesela 10 10 bin lira borcu var, 10 bin lira değerinde arabası var. Arabayı rehin gösterecek. Yani eğer şayet ben geri gelmezsem o zaman bu araba bu arabayı sat ve bu arabadan. borcunu alabilirsin şeklinde bir rehin göstermesi lazım veya atama kendisinden sonra ne bir vekil vardır o da ne ihsanından yani sadaka infak olarak o borcu karşılayacak diyor ki yani eğer şahit bu kardeş şehit olursa borcun bana aittir ben yani karşılayacağım şeklinde böyle birisi olursa o zaman diyor caiz olur o kederle o kana lehu vafeul nasu alehi li an Abdullah bin har bin Walid el-Cabir خرج الى احد وعليه ديون كثيره فاستشيط وقضى عنه ابنه مع علمه من غير نكير sonra dio ama veyahut kendisinden sonra yani borcunu karşılayabilecek akrabadan birisi var ise veyahut arkadaş çevresinden birisi var ise o zaman da caiz olur çünkü Uhud savaşında Cabir'in babası Abdullah bin Haram radıyallahu çok borçluydu cihada çıktı ve o hutası şehit düştü ve oğlu da onun borçlarını karşıladı. Dolayısıyla yani mesele burada ne yani? Niye şeriat borçlu olan birisinin nafile cihada çıkmasını engel olmuştur? Çünkü orada başka birisinin yani ikinci bir şahsın hakları var. O hakları hima etmiştir. Çünkü cihatta ne vardır? Cihatta ölüm vardır. Yüksek ihtimalle cihada çıkan bir kişi Yani Allah'ın izniyle ölecektir, şehit düşecektir. <gülüyor> Dolayısıyla da onun şehit düşmesiyle o ikinci şahsın hakları da yok olacak. Yani verdiği para hakkı yok olacak. Onun hakkını korumak için, hima etmek için nafile cihada o para sahibinin <gülüyor> izni olmadan çıkmaya icazet verilmiştir şeriat. Sadece o istisna nedir? Burada dediği gibi yani ya rehin bırakır veyahut da kefil tayin eder veyahut da arkasından bunu Karşılayacak yani borç miktarını karşılayacak vekil olur veyahut da <gülüyor> akrabası, annesi babası yahut da e, oğlu zengin birisidir. Ondan bu temin edile, edilebilecek ise o zaman bu durumlarda caiz olur diyor. Ha bu bir mesele, bu tabii ki yani maalesef şu zamanda da çokça duyuyoruz. Kardeşlerin, Müslüman yani cihada çıkan kardeşlerin maalesef hiç de riayet etmedikleri, hiç de dikkat etmedikleri bir husus. Borçlanmışlar sonra da borçlu halde borç vermiş olan kişinin hiç haberi olmadan gidiyorlar. Çünkü zan şöyle hani zaten gideceğiz ondan sonra geri dönmeyeceğiz. Mücahide kim şeyler yani cihada çıkmış yani şimdi cihada çıktı para mı sorulur? Para mı yani konum konum edilir para ama öyle değil. Sonra bakıyorsun üç ay sonra dört ay sonra tekrar geri gelmiş bu sefer Yani giderken kötü gitti, dönüşü daha kötü oldu. Çünkü bu sefer artık daha evvel var olan hüsnüzan da kalmadı. Yani o, o kardeşe yönelik hani iyi düşünce de kalmadı. Çünkü neticede kaçmış gitmiş, hakları riayet etmemiş. En azından haber verebilirdi. Veyahut da başkaları başka yollara başvuruyorlar. Kefil olmayanları kefil gösteriyorlar. Onları da duyuyoruz. Falan falan benim kefilimdir, o ödeyecek. Sonra gidiyorlar kardeşler o şahısa. Diyor ki benim haberim yok. Ben böyle bir şey söz vermedim. Böyle şeyler de oluyor. Ne oluyor? Sadece, sadece sıkıntı. Yani dünya hayatında hem o tarafa hem bu tarafa sıkıntı. Kendisi için büyük problemler oluyor. Hatta biz başka şeyler de yaşadık. <gülüyor> yani kimisi maalesef bazı kardeşler böyle şeyleri caiz görüyorlar. İşte bankadan mesela kredi alıyorlar. Kredi çekiyorlar. Zaten cihada gidiyor ya. Geri dönmeyecek. Ne diyor? Bankadan oradan buradan şu bankadan bu bankadan kredi çekiyor. Sonra parayla gidiyor zannediyor ki geri dönmeyecek. Sonra da o kredi faiziyle o faizi ekleniyor çoğalıyor çoğalıyor çoğalıyor. Bu sefer kardeş geri dönüyor karşısında kocaman bir rakam borç karşısına çıkıyor. Veyahut da ama belki o borcu o borcu da Allah'ım kefil gösterecek birisine krediyi alabilmesi için ondan zorla tahsil ediyorlar. Böyle yani zulüm üzere zulüm. Hem kendisine zulm ediyor kredi çekerek, çünkü kredi bankalarda <gülüyor> kredi çekmek kredi çekmek caiz değil, haramdır. Hem kendi nefsine zulm ediyor, hem kefil olana zulm ediyor. Hem de geri döndüğü zaman çok daha zor bir ve zararlı bir durumdan, zararlı bir durumdan tekrar <gülüyor> burada hayatına başlaması gerekiyor. Dolayısıyla yani buna Müslümanlar yani cihada çıkacak, yani çıkmak isteyen kardeşler buna dikkat etmesi lazım. Muhakkak yani borçlarını kapatmaları lazım. Yahut da o borcu vermiş olan kişinin en azın hakkını koruyacak sebepleri oluşturmaları lazım. Bir kefil göstermeleri lazım. Hatta rehin bırakmaları, bir, rehi, bir şey rehim bırakmaları lazım. Veyahut da birilerini ayağlamaları lazım. Bu borçlara sahip çıkacak. Ama mesela şu zamanda diyoruz ya cihat fardu aynir. Şu an zamanda cihad farz aynıdır. ayn'dır. Lakin farz aynı ayn olmadığı içinde dahilinde yine fertler bazında yani muayyen şahıslarda o cihadın emir yönü değişken olabiliyor. Yani ne kadar sana farz aynı ayn olsa da senin kendi halinde, senin gittiğin zaman cihad ortamlarında bizzat sana ihtiyaç duymuyorlar belki. Yani sen belki bin neferden birisisin. Sen özellikle orada varlığın ve yokluğun, cihadın gidişatını etkileyecek olan bir konumda belki değilsin. Dolayısıyla senin oradan birkaç ay geride durmanda yani cihada zarar vermeyecektir. Üç ay evvel oraya gitmen de cihadın gidişatını ciddi manada değiştirmeyecektir. Dolayısıyla her haliyle sen yine o kendi özel halin içinde bu durumları riayet edebilirsin, riayet etmelisin. Çünkü dedik ya Resulü satın diyor. Şehidin günahları affedilir, borçlu olması hariç. Elbette yani bir kişi üzerine cihat farzu aynı olmuş. Cihada çıkma artık yani zorunlu olmuş. Ve cihada çıkmış ama borçlu çıkmış. Borç aldığı kişini kişiye de sormamış. İzin de almamış. Hatta belki de sordu, izin vermemiştir. Demiştir ki ben hakkımı helal etmiyorum. Eğer gidersen ben sana hakkımı helal etmeyeceğim. Demiştir belki. Ama cihada gitmesi... Gerekli. Çünkü o öyle bir şahıs ki misal o yani cihadın yani orada herhangi bir noktada cihadın gidişatı, gidişatı açısından önemli, etkili birisi. Belki yani komple bütün cihad hareketi değil ama orada olan 10 kişiye mesela yön verebilecek. Veyahut 10 kişi için faydalı olacak. Yani bir cüzi olarak cihatta bir faydası olacak. Yani onun cihada gitmesi gereklidir. O zaman böyle birisinin zaten fardo aynı durumunda. ...böyle birisinin borcunu Allah Azze ve Celle ahirette kendisi karşılar. Allah Subhanahu ve Teala yani o hak sahibini kat kat fazlasıyla mutmain eder. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Lakin senin durumun böyle bir durumda mı? Yani belki senin sen kendiyken, yani kendi ya yani cihat farz o aynıdır ben gitmem lazım. Kimseye de riayet, dikkat et. Kimsin hakkını riayet etmiyorsun. Ne borç ne para sahibi, ne de anne babanın çekip gidiyorsun... Belki Allah Azze ve Celle yani bu hak senin riayet etmediğin gözetmediğin haklar belki ahirete karşına çıkacak. Şehadet de bunları engellemeyecek. Dolayısıyla yani bir Müslüman bu hususlara dikkat etmesi lazım. İkincisi de ne diyor ki? وَلَا يُجَاهِدُ تَطَوَّعًا Yine ne? Yani nafile cihad etmez. Ne halde? مَنْ اَبَوَّهُ هُرَّانِ مُسْلِمَانِ اَقِلَانِ Anne babası Müslüman, hür, Akıl sahibi yani mecnun değil. Akıl sahibi iseler diyor, İlle bi idnihime sadece, sadece onların izniyle cihada çıkabilirler diyor. Ha, eğer nafile cihatta, cihat nafile ise ve anne baba Müslüman ise, hür ise yani köle değil ise ve akıl sahibi ise yani mecnun deli değil ise o zaman onların izni olmadan cihada çıkamaz. Cihat nafile, nafile türünden ise. İkisinden birisi Müslüman ise yani anne babanın ikisi değil anne babadan birisi Müslüman hür ve akıl sahibi ise o zaman kezalik o zaman da aynı şekilde yine onun izni olmadan cihada çıkması caiz değildir. Kezalike illa bi iznihi onun da izni olmadan cihada çıkması caizdir. Mesela ya baba kafir ama anne Müslüman baba izin verdi dedi ne yaparsan yap ben zaten sen bizim aramızda zaten bir şey kalmadı. Senin dinin başka, benim dinin başka. Nere gidersen git. Benim senin gibi oğlum yok dedi baba. Ama anne izin vermiyor. Misal. Anne Müslüman o zaman netmesi etmesi lazım? Kimin izni alması lazım? Annenin izini alması lazım. Yani anne izin vermediği sürece babanın ona izin vermiş olması bir şey ifade etmez. Çünkü önemli olan nedir? Yani Müslüman olan tarafın çocuğa izin vermesi, ver, vermesi gerekir. Tabii nerede, ne için konuşuyoruz? Nafile cihad için. Cihad nafile türden ise. Di hadithi Abdillah bin Amr bin As, Abdillah bin Amr raddül anhun'un nakletti hadise binayen, kâle ce'e raculun ile nebi sallallahu aleyhi ve sellem, fe kâle, bir adam Resulü aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve dedi ki, ya Resulullah ucahid, ucahidu ben cihad edeyim mi? diye bir adam geldi Resulü aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem yanına, dedi ki cihad edeyim mi? fe kâle dedi ki, leke ebevan, senin anne baban var mı? sordu. Dedi ki, na'am, evet. Kal, dedi ki, fefihime fecahit. O zaman sen, o halde sen, onların iyiliği için cuhdet. Onlara iyilikte çaba sarf et. Buradan da Resulü Aleyhisselatü niye geri çeviriyor? Çünkü, yani cihat, fardu kifayi olan, nafile türden cihat, anne babası olduğu için, diyor ki, sen git onların iyiliği için çaba sarf et, çabala. Rawu al-Bukhari ve ma'nahu min hadis İbn Ömer aynı hadisin yani aynı manada bir hadis de diyor. İmam Buhari rahimeullah İbn Ömer yoluyla nakletmiştir radile anhuma. Rawu Abu Davud an Ebu Said ve Abu Davud rahimeullah Ebu Said'ten radile anhu şöyle nakletmiştir. Enne raculen hacir ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir adam Resulullah aleyhissalatu vesselam hicret etmiştir. Min el-Yemen, Yemen'den. Bir adam Yemen'den Medine'ye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret etmiştir. Feqal dedi ki: "Hal leke ahadun bil Yemen?" Ona sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Senin Yemen'de bir akraban var mı? Birisi var mı Yemen'de?" Dedi ki: "Ebeve, annem babam var. Ebeveynim var. Annem babam var." Dedi ki: "Fekal, edinalek onlar ikisi sana izin verdiler mi buraya gelmene?" Dedi ki: yani vermediler." Dedi ki: geri dön." festa'zin huma onlardan izin alın فإن أدينالك فجاهت eğer sana izin verirlerse Osman cihat et ve illa febarrihuma Osman onlara eğer izin vermezlerse Osman onlara iyilikte bulunun yani Yemen'den birisi geliyor Medine'ye Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanına ve diyor ki yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihat etmek yani orada hicret ediyor ve cihada katılmak istiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki senin Yemen'de birileri var mı Diyor ki annen baban var soruyor sen onlardan izin aldın da mı geldin buraya? Diyor ki hayır izin vermediler. O zaman diyor ki git geri dön onlardan izin iste. Eğer onlar sana izin verirse annen baban o zaman cihat et. Ama eğer izin vermezlerse o zaman onlara iyilikte bulun. وَلِئَنَّ بِالرُّهُمَ فَرْضُ عَيْنٍ وَالْجِهَادُ فَرْضُ كِفَائَةٍ وَالْأَوَّلْ مُقَدَّمِ Çünkü diyor anne babaya iyilikte bulunmak nedir? Fardu عَيْنِدِرْ Allah Azze ve Celle her bir Müslümana hiçbir surette düşmeyecek şekilde emretmiştir. Hatta insana, değil, her insana hiçbir şekilde <gülüyor> sakıt olmayacak surette emretmiştir. Ama cihat nedir? Fardu kifayedir asıl itibariyle. Belirli hallerde ne fardu aynı olur ama asıl olan nedir? Fardu kifaye oluşudur. Dolayısıyla anne babaya e, iyilikte bulunmak cihat etmeye takdim edilir. Cihad etmekten önce gelir. ve burada tabii bu hadis yani açık bir delil çünkü ne diyor onlardan izin istedin mi? Yani izin aldın mı? diyor izin almadım izin ver diyor ki git izin al. Ha. Diyor bu Resulullah Aleyhissalatu vesselam diyor. <gülüyor> git izin al. izin verilirse cihadını et. Ama izin vermezlerse o zaman onlara iyilikte bulun. Onların yanında kal, onları gözet, onlara bak. Dolayısıyla da yani bu hadis bu bu hadislere delillerden ulama cihat fardu kifayi olduğu zaman yani nafile türünden bir cihat olduğu zaman o zaman işte borçlunun da iznini ve anne babanın iznini veya da anne babadan ikisinden birisi Müslüman hür di, hür ise onun iznini şart koşmuşlardır izni olma yok ise cihada izin vermemişlerdir. İlla istisna nerede şimdi diyor ki ancak ne hal müstesna اَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ Eğer ona cihat farz-u ayn olursa, bu müstisna. Bizzat o Müslümana cihat farz-u ayn olmuş ise veyahut da cihat umumin farz-u ayn haline dönüşmüş ise o zaman ne? O zaman artık annenin, babanın yahut da borçlu, borç sahibinin iznine bakılmaz. O zaman diyor ki فَيَسْقُتُوا اِذْنُهُمَا وَاِذْنُ غَرِيمُ O zaman diyor anne babanın izni de sakıt olur. Yani ona da bakılmaz. Borç vermiş olan kişinin borç verme izin vermiş olmasına da bakılmaz. Yani ister versin ister vermesinler artık o eşittir. Çünkü burada ne var? Aa, şimdi ne o söz konusu oldu? Li'ennehu yasiru farda ayen çünkü artık cihat ne oldu? Farz-ı oldu. Ha, onun üzerine farz-ı olmasıyla cihat onun için ne oldu? Farz-ı O oldu ve terkü ol ve onu terk etmek ne oldu? Maasiyet oldu yani büyük günahtan oldu. Asıl sureti neydi? Yani cihat nafile olduğu zaman, cihat nafile ama anne babaya mesela iyilikte bulunmak, ona itaat etmek nedir? Evet. Farz-ı Ayn. Dolayısıyla o elbette bunu, bunu terk ettiğin halde bunun için bunu terk ederse, muhasset işlemiş olursun. Ama şimdi eğer cihat farz-ı Ayn mertebesini yükseldiği zaman, o zaman orada ne var? Allah'ın azze ve sana yönelik bir emri var. Yani cihat etme emri, size farz-ı Ayn olmuş. Burada bir emir var, anne babaya iyilik de farz-ı Ayn'dır. Yani o ikisi müsavi konumda ama bir de şeriatın maksatları var. Yani şeriatın koruduğu maksatlar vardır. Bunun en ulvi maksat nedir şeriatın koruduğu, koruduğu en ulvi maksat? Dinin korunmasıdır. Dinin korunması. Dolayısıyla cana kıymak yani nefsi kendi nefsini tehlikeye atmak veyahut da insan öldürmek aslen dinimizde nedir? Haramdır. Haram yani senin bir cana kıyman veyahut da kendi canını Tehlikeye atman haramdır. Lakin cihat söz konusu olduğu yani dini korumak söz konusu olduğu zaman o zaman o canı öldürmen de caiz olur. Hatta vacip olur. Kendi tehlikeye atman da caiz olur. Çünkü dini koruma maksadı canı koruma maksattan evladır. Dolayısıyla şerih hükümlerine yani beş maksadı muhafaza eder, himaye eder. Birincisi en yüksek olan nedir? Dinin himayesi. Ondan alt olan nedir? Onun Ondan düşük olan nedir? Canın himayesi. Ondan düşük olan nedir? Aklın himayesi. Ondan düşük olan nedir? Irzın himayesi. Ondan düşük olan malın himayesi. Dolayısıyla yani bunları hima etmek için, bunları korumak için şeriat bazı şeyleri emretmiştir, nehyetmiştir. Malı korumak için ne hırsızlığı nehyetmiştir. Aklı korumak için içkiyi yahut da aklı götüren bütün maddeleri kullanmayı ham nehyetmiştir. korudu korumak için zinayı nehyetmiştir. Canı korumak için haksız yeri öldürmeyi, kendini tehlikeye atmayı, nefsini tehlikeye atmayı nehyetmiştir. Dini korumak için ne işte küfrü, şirki, fesadı, fitneyi nehyetmiştir ki din korunabilsin. O zaman şimdi burada bir anne babaya itaat emri var bu da farz-ı ama bir de cihat emri var bu da farz-ı Hangisi evla şimdi? Cihat emri var. Çünkü cihat niçin vardır? Dini korumak için. Anne baba nedir? Yani itaat etmek. Bu da farz Bu da anne babanın hakkını korumak için. Lakin dini korumak nedir? Daha evladır. Dolayısıyla bu sefer ne oluyor? Cihat, cihada gitmek daha üstün oluyor. Hatta onun terki böyle bir durumda terk edilmesi. Anne baba izin vermedi diye terk edersen o zaman bu ne olur? Masiyet olur. Yani Allah'ın emrine karşı gelmiş olursun. Başka bir başka Allah'tan başkasına itaat etmek için Allah'ın emrine isyan etmiş olursun ki bu da caiz değildir. Ama yine bak böyle olmasına rağmen hani demindekini deminden söylediğimi desteklemek dest destekleyen mahiyette de diyor Elbehuti <gülüyor> Rahimullah. Lakin şimdi cihat farz-ı oldu. Cihat farz-ı Cihat Cihad farz-ı ayn olduğu, olduğu için de şeyin borç borç aldığı kişiden izin alması gerekmiyor. Tamam. Buraya kadar anlaşıldı değil mi? Aslen izini alması gerekiyor. Ama cihat farzu aynı olduğu üzerine bu sefer ne? izin alması gerekmiyor. Allah'ın emrine itaat etmesi lazım. Lakin diyor ki, lakin yustahabbu lil medyun, lakin borç almış olana şu mustahab olur diyor. Neymiş mustahab olan? En la yetearrade li mekanil e, katli el mübarazati vel vekufi fi evvel mukatile. mubarazaya girişmemesi mubaraza nedir? Hani eskiden artık yok bunlar da eski savaş adetlerinde iki saf karşılaştığı zaman her bir saftan yani her bir taraftan bir kişi çıkardı. Bunlar önce teke tek savaşırdı. Mubaraza bu teke tek savaşırlardı. Diyor, diyor ki böyle yani her ne kadar üzerine cihat farz aynı olmuş olsa da ona mustap olan şudur diyor mubarazeye girmez. Yani bu teke tek karşılaşmaya girmez. İkincisi en ön saflarda da durmaz. Ya, yani savaşın çok kızıştığı saflarda da durmaz. Niye böyle bir şey tavsiye ediyor? Niye diyor bu mustahaptır? Çünkü borçlu neticede. Yani hak var yani orada. Bir kişinin hakkı var. O hakkı yerine getirebilmesi için yine de ne yani onun yani bu hakkı yerine getirebilmesinin arkada durması mustahap olur. Her yani, ne kadar üzerine cihat farzun olmuşsa da yani ya, ölüme yakın olan ve bu hakkın zayi olmaz, o, olacağı sebepleri yaklaşmaması, yakın durmaması daha evladır diyor. Ha bu da işte benim deminden size dediğim şeye destekleyici mahiyette burada sözü. Her ne kadar yani cihat farz oyun olmuş olsa da hele hele bir de yani senin varlığın böyle ölçü olabilecek veyahutta da senin varlığın cihat hareketine ya da cihat ehline orada olan mücahitlere bir zarar vermeyecek ise o zaman yani bir üç ay, bir dört ay Sen orada, senin orada varlığın oradaki gidişatı etkilemeyecek ise o zaman daha evli olan nedir muhakkak? Yani önce borcunu kapatıp ondan sonra iştirak etmendir. Yani duyuyoruz maalesef. Sürekli birileri cihada gidiyorlar. Ondan sonra cihattan geri geliyorlar. Kimisi borcu bahane ediyor. Borcum var, borcu, borcumu kapatayım diyor. Bu sefer zulüm üzerine zulüm oluyor. Zaten giderken Allah'ı razı ederek gitmemiş. Çünkü... Borç sahibinin izini almamış. Anne babaya zaten takmamış. Gidi çekip gitmiş. Sonra orası da keyfine gelmemiş. Ağır gelmiş zor gelmiş şartla yatı Bir şey olmaz. Bu sefer de orada geri dönebilmek için neyi bahane ediyor? E borcum var. Borcumu kapatmam lazım. Bu sefer onu bahane ederek geri dönüyor. Giderken zulm. Gelirken zulm. Burada yine zulmü devam ediyor. Çünkü burada yani borcu kapatmak için ciddi manada bir şey yapmıyor. Yani böyle sürekli bir zulüm içinde. E bunlar tabi ki şeyler değil yani bu Hani samimiyet değil. Bu dürüstlük değil. Allah azze ve celle elbette bir insanın kalbinde olup bitenleri var onları görüyor. Ona göre muamele edecek. وَلَا تَعَتَ لِلْوَلِدَيْنِ fi تَرْكِ فَرِضًا Ama farzı terkinde elbette anne babaya itaat olmaz. Ha? Cihat farz olmuş üzerine elbette itaat etmen. Yani Allah'a itaat edeceksin. Buna anne babaya izin ver, anne baba izin vermedi diye bundan geri durman caiz olmaz. Çünkü anne babaya Allah'a masiyette itaat yoktur. Hatta buna şunu misal getiriyor El Haccavi yani asli iknanın sahibi diyor ki "Keteallamu ilmin vacibin يقوم به دينه من طهارة وصلاة وصيام مثلا بركن الجهاد dini kaimı olacağı ilimleri öğrenmek için yani iman ilmi gibi namaz ilmi gibi işte taharet ilmi gibi oruç ilmi gibi bu ilimleri üzerine vacip olan farz olan ilmi öğrenmesi için bunları öğrenmesi için dahi Bunun gibisi diyor, anne babaya itaat etmesi gerekli değildir. Anne babadan izin alması gerekli değildir. وَاَنْ لَمْ يَحْسُلْ ذَٰلِكَ Yani bu ilimleri alması, ancak بِبَلَدِهِ فَلَهُ li لِطَالَبِهِ اِلَّا بِلَا اِذْنِهِمَا Hatta diyor, eğer bu ilimleri alması kendi beldesinde mümkün değil ise kendi beldesinde iman ilminen, yani imanla alakalı ilim öğrenemiyor. Namaz hukukunu öğrenemiyor. Taharet hukukunu öğrenemiyor. Oruç alakalı ilmi öğrenemiyor. Vesaire. Üzerine vacip olan farduane olan ilimle öğrenemiyor. Öğrenemiyor diyor ki o zaman anne babanın izni almadan başka bir yere sefere gitmesi de caizdir. O zaman annenin babadan izin almadan başka yerlere gitmesi yani bu ilimleri okuması için başka yerlere gitmesi de caizdir. Ki bu ilim okumak için o zaman cihat farduane olduktan sonra elbette evlasıyla caiz olur.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 وَلَا اِذْنَ لِيْجَدِّنِ Tabi bu diyor, bu dede için geçerli değildir. Yani dedenin izni alınması gerekmez. وَلَا اِذْنَ Ve ninenin de izni gerekli değildir. Yani bu kime, neyle alakalı? Anne baba. Çünkü anne baba hakkı. Ama şimdi tabi anne babaya kıyaslanacak bir durumda birileri varsa o zaman en azından vefa borcu olarak, nimete şükran olarak en azından onlara da yani bu makamı oturtmak adaletli olur. Yani belki senin annen baban değildir ama seni küçük yaştan beri büyütmüşlerdir. Onlar sana sahip çıkmış, Onlar sana bakmışlar. Yani hakları geçmiş sana. Anne baba gibi hak hakkı geçmiş üzerine. Sadece yani o doğum hakkı yoktur belki. Yani doğum ondan gelmemiştir. Do o seni doğurmamıştır yani o kadın. Ama ondan sonra belki hep doğumdan sonra belki sana seni büyüten odur. Elbette onun da yani çok büyük hakları vardır üzerinde. O hakları da, hakları riayet etmen de elbette adaletten olur. Dolayısıyla hani onun izni şart değil. Yani yine de çünkü şart koşulan anne babanın hak yani iznidir. Ama yine yani adil olan böyle bir durumda onların da rızasını almaktır. Zaten yani bir insanın herhangi bir salih amel yani ister bu cihat olsun, ister ilim okumak olsun, ister hani başka bir şey olsun. Yani senin üzerinde hak sahibi olan insanların hakkını sana helal ederek, senden mutmayin senden razı olarak gidebilirsen o zaman bu zaten apayrı bir senin amelini, senin salih amelini farklı bir berekete sokacaktır. Ama eğer sen bunu insanları kırarak özellikle senin üzerine çok hakkıs olan anne babayı kıra, kıra, kırarak böyle bir amele başlarsan veyahut da ama bundan daha kötü olan belki yani izinsiz ha, yani bağlı olduğun emirinden izinsiz böyle şeyleri kalkışırsın o zaman zaten masiyetle böyle şey başla, başlamış olursun. O zaman masiyetle başlanan bir iş Genelde itaat ile son bulmaz. O maasiyet kendisini başka yani seviyelerde, başka suretlerde kendisini gösterecektir. O zaman bir <gülüyor> yani dedenin ya da ninenin izni aranmaz. İkincisi velayet kafireyin. Eğer anne baba kafir ise onların da izni aranmaz. Yani anne baba'nın izni e, cihada çıkmak için yani fardu aynı olduktan sonra yahut da fardu kifaye, affon nafile olduktan sonra nafile cihada. kâfir olan anne babanın izni aranmaz. Çünkü sahabe de diyor li fele sahabati ve la li fele sahabi çünkü sahabe de anne babalarının izinle aramamışlardır. Sormamışlardır yani cihada çıktıkları zaman. Çünkü anneleri babaları yani müşrik kâfir idiler. Dolayısıyla müşrik kâfir olan anne babanın da izni şart değildir. Ve la rıfikain aynı zamanda da yani köle olan anne baba ki köle zaten ahkâmı hukuku yani şu zamanda en azından bizim topraklarımızda yok. Dolayısıyla hani o şey ama aslenin köle olan anne babanın da izni aranmaz. Ve diyor deli olanın da izni alamaz çünkü zaten delinin sözü varlığı ve yokluğu eşittir. Dolayısıyla izin vermiş izni vermiş çok bir şey ifade etmez. Sonra diyor ki fe inne kharaca fi cihati tatawun bi iznihima sonra مَنَعَاهُوا مِنْهُوا بَعْدَ سَيْرِهِ وَقَبْلَ تَعِينِهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ رُجُوءٍ Eğer şimdi mesela tatavu olan, nafile olan bir cihada çıktı. Anne babanın izniyle çıktı. Anne baba izin verdi diyor ve nafile olan bir cihada çıktı. Sonra o cihat onun üzerine farz-ı ayın olmadan evvel. Yani ne zaman mesela farz-ı ayın olacak? Farz edelim, buradan işte nafile türünden bir cihada çıkılacak. Ee, siz de anne babanızı sorduk annemiz bu bab anneye babaya. Dediler çıkın gidin yani. Biz de orduyla beraber çıktık. Ne zaman mesela cihat farzı olacak bize şimdi? Düşmanla karşılaştığımızda. Ha, düşmanla karşılaştığımızda artık bizim üzerimize cihat ne oldu? Farzı oldu. Lakin henüz düşmanla karşılaşmamışız. Henüz düşünerek düşmanla karşılaşmamışız. O zaman diyor eğer Böyle bir durumda onlar mesele izin vermişlerdi ya ama geri çağırıyorlar. Diyorlar ki yok biz yani vazgeçtik biz istemiyoruz. O zaman ne etmesi lazım? Diyor geri dönmesi lazım. O zaman geri dönmesi lazım. Ha çünkü henüz cihat farzı üzerine cihat farzu aynı olmadı. Cihat henüz nafile türünden. Annem babanın şartı e, izni şarttır. Geri çağırırlarsa diyor o zaman diyor itaat etmesi lazım, geri dönmesi lazım. Li ennehu ma'nan la wujde fil ya çünkü baştan izin vermemiş olsalardı geçerli olduğu gibi şimdi de geçerlidir. Arada fark yok yani. İlla enge khafa ala nafsihi fi rruju' o yahtuthu lahu udran min maradin wa nahvihi fa in amkanahu al-iqamatu fi at-tariq aqama Eğer diyor sadece bunda şey nedir istisnade nedir? Eğer geri dönmekte canından endişeleniyorsa. Yani bir şey ona bir şey olacak ise mesela yol yol tehlikesi var. geri dönme durumunda bir tehlikele karşı karşıya kalabilir. O zaman diyor geri dönmesi yani dönmemesi caizdir. Veyahut da ama hastalanmıştır ya da yaralanmıştır. Geri dönemiyor. O zaman mazeretlidir. Geri dönmeyebilir lakin normal şartlarda yani bir sıkıntı yoksa ya da bir engel yok ise o zaman geri dönmesi lazım. Ha niye bunu özellikle söylüyorum? Yani çünkü anne babanın izni bu kadar önemlidir. Yani düşün izin vermişler demişler ki hadi gidebilirsin. Sonra çıkmış orduyla beraber gidiyorlar. Ama düşmanla henüz karşılaşmamışlar. Yani daha henüz cihat farzı olmadı. Haber geldi bir yerde konaklıyorlar mesela. Haber geldi işte annen baban seni geri çağırıyor. Yani vazgeçmişler seni gitmen istemiyorlar. Netmen ne lazım itaat etmen lazım. Geri dönmen lazım ya. Yani. Bu kadar önemlidir anne babanın izni. Ancak ne müstesna işte böyle bir Yani hastalık hali olur yahut da bir engel varsa veyahut da ve illa ve şu da müstesnadır ve illa meza me'al ceyşi ve ıza hadara saf ama safla mesela karşılaştığı yani düşmanla karşılaştığı zaman ta'yyena aleyhil lihudûri o zaman ne? Orada bulunması sebebiyle artık üzerine cihat farz-u olmuş olur ve sakata iznihume onların da izni düşmüş olur. Çünkü artık cihat ne oldu? Farz-u ayin oldu. Farz-u ayin olma sebebiyle de artık annen babanın izni Düşmüş olur. Dolayısıyla da artık geri dönme mecburiyeti kalmaz. Ve in kane ruju huma an el izni بعد تأييّن الجهاد عليه لَمْ يُؤثّر Eğer anne babanın diyor cihada çıkma izninden vazgeçmeleri ona cihat farzu aynı olduktan sonra ise diyor o zaman onun bir etkisi yoktur. Ha, çünkü zaten cihad artık farz, üzerine farzu aynı olmuştur. Dolayısıyla anne babanın e, iznin geri çekmesi bir mana ifade etmez. son olarak bitiyor. Vu in kana, vu in kana yani anne baba kâfireyni eğer ikisi anne anne baba kâfir ise diyor, fe esleme. Sonra müslüman oluyorlar. Kafir diller ama müslüman oluyorlar. Thumma menaahu kana kemen aihima ba'de iznihima. Sonra da onu cihada çıkmaktan yani şey diyorlar, yasaklıyorlar. O zaman menetmeleri izin verdikten sonra gibidir diyor. Yani ne manada? Geçerlidir. Ha. Nasıl ki hani izin verdiler geri çağırdılar itaat etmesi gerekir. Bu durumda da kafirdiler. Hani izin vermiş ya da vermemiş önemi yok. Çünkü kafir anne babanın şeysine bakılmaz. İzin vermiş mi vermiş buna bakılmaz. Lakin mesela kafirdi sen çıktın gittin. Zaten anne baba kafir. Sonra Müslüman oldular anne baba ve diyorlar ki geri gel itaat etmen lazım. Ha. Çünkü artık onların izni şart oldu. Tabi ne konuda yani cihat farzı Kifayi olduğu zaman ya da cihat farda yani nafile olduğu zaman. وَكَذَا حُقْمُ الْغَر۪يمِ Aynı şekilde aynı da borç vermiş olan kişi için geçerlidir. Yani sana önce mesela git dedi, izin verdi, sonra geri gel dedi. Cihat nafile ise fardan olmadan evvel bu vuku bulursa o zaman itaat etmen gereklidir. ha. O zaman itaat etmen lazım. Yani itaat etmen yani o zaman onun hakkını koruman lazım ve geri dönmen lazım. وَاِنْ اَذِنَ لَهُ اَبَوَاهُ فِي الْجِهَادِ Mesela anne baba cihad etme izin verdiler dediler ki Tan tamam, gidebilirsin. Wa aleyhi enleyu qatil ama dediler ki ama savaşmayacaksın. Hani cihada gidebilirsin ama orada savaşa katılman sana yani buna izin vermiyoruz dedilerse. Fehad arat ama savaşta hazır oldu yani savaşa iştirak etti, savaşa girdi. O zaman diyor ta aleyhi. O zaman ona cihad ne oldu? Farz ı aynı oldu. Wa sakata şartu onların da şartını olmuştur. Düşmüştür. Yani anne baba misal aramızdan birisi anne baba sorduk gitmek istiyoruz nafile bir cihat izin verdiler dediler ki tamam git ama yani şartımız sen yani doğrudan bir savaş durumuna girmeyeceksin. Bu şartımızı kabul edersen o zaman gidebilirsin. Biz de gitmek için şartı kabul ettik dedik tamam yani oraya gidelim de yani savaşa girmesek de olur. Kabul ettik gittik. Sonra şimdi bu şarta riayet etmek lazım. Çünkü şartı kabul etmişiz kendi irademizle. Yani öyle bir duruma girmemen lazım. Lakin bir savaş haline girdin. Düşmanla karşılaştın, düşman sana karşı, düşman seni muhasire etti, sana saldırdı. Senin üzerine cihat bu sefer ne oldu? Fardu aynı oldu. Fardu aynı olunca ne olur? Annenin, babanın şartı geçersiz olur. O zaman ne sen bizzat, bizzat savaşman üzerine vacip olur. ve aynı durum diyor ve Kult yani Behut diyor ki aynısı ne zaman geçerlidir? Eğer imam onu yani savaşa bizzat onu emrederse veyahut buna benzer cihadın farzı olan hallerde de aynısı geçerlidir. O zaman da yani verilmiş olan şartlar sakıt olur düşer. Dolayısıyla hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yani cihat fi sillah'ı sona bırakmıştır çünkü normal yani asli halde cihat farzı kifaye'dir. Anne baba hakkı, anne babaya iyilik ondan, evre, ondan önce gelir. Dolayısıyla riayet etmesi lazım. Lakin bu mutlak değil. Mutlak değil. Ne durumda? Fardu kifayi olmasıyla kayıtlıdır. Ama eğer cihat fardu aynı olduğu zaman o zaman anne babanın izni aranmaz. Ne zaman aranır anne babanın izni? Birincisi anne baba Müslüman ise veyahutta da ikisinden birisi Müslüman ise onun izni aranır. Bir, ikincisi akıl sahibi olması. üçte hür olması. Hani hür olması zaten bizim toprakları zaten herkes hür yani bir şekliyle. Bunlardan bunların izni olmadan insan yani bir Müslüman nafil olunca yola çıkamaz ama eğer cihat farzu aynı olduğu zaman o zaman anne babanın iznini arama alması gerekmez. Lakin burada şöyle bir şey var. Onu da şey edelim, ekleyelim. şu şöyle bir durum söz konusu olabilir. Mesela senin şu anda olduğu gibi şu anda mesela cihat farzu aynıdır. Niçin şu anda cihat farz-ı ayn? Bütün İslam toprakları kafirler tarafından işgal edildi. Onun için Şeyh Azam der, yani İspanya'da en son İspanya vesaire ülkeler tekrar İslam'ın hakimiyetine girinceye kadar cihat nedir? Farz-ı Ha Bu manada birincisi e, İslam toprakları kafirler tarafından işgal edilmiştir. Dolayısıyla cihat farz-ı ayn'dır. Bu işgala şey karşı koyacak Müslümanların sayısı yeterli değildir. Dolayısıyla cihad farz-ı bu manada bütün dünya Müslümanlarına. Üçüncüsü de çünkü cihadın yani cihadın gayesi olan şer'i yani şer'i devletin ikamesi için yeterince sayıda Müslümanlar yoktur. Dolayısıyla zaten asli itibariyle ümmet cihad emriyle muhataptır. Cihad farz-ı Ha şimdi şu andaki vakkada cihad farz-ı değil mi? O zaman şu bizim bahiste annenin babanın izni şart mıdır? Değildir. Annen babanın izni. Şart değildir. Lakin dediğim gibi bunun içinde muayyen hallerde durumlar farklı olabilir. Buna dikkat etmelisiniz. Muayyen durumlarda hal farklı olabilir. Nasıl? Mesela bir kişinin anne babası var ya da tek annesi kalmış ya da tek babası kalmış. Ve bu bakıma muhtaç. Ve o, o çocuktan yani o oğlundan başkası da ona bakamıyor. Belki başka oğlu vardır ama bakmıyor. Belki başka kızı vardır bakmıyor. Yani o ona muhtaç. O giderse o anne baba yahut o anne yahut o baba ne olacak? Helak olacak. O zaman onun üzerine yani ona cihada gitmek yani onda evla olan ne olur? Evlas, evla olan anne babasına sahip çıkması ve anne babasına iyilikte bulunması evla olur. Ha? En azından yani anne babasını koruyabilecek yahut da anne babasına bakım bakabilecek bir bedel Oluşturabilinceye kadar. Ha eğer şayet senin yokluğun mesela belirli bir cihaz cephesinde senin yokluğun o annenin yahut da babanın helak olmasını karşılayacak bir faydada ise yani ondan daha önemli ise o zaman Rabbine sığınırsın. Rabbine sığınır, sığınıp ondan sonra böyle bir şeye yaklaşırsın böyle bir şeye e, adım atarsın. Ama bu da tabii yani kendi durumunda çok ciddi bir şekilde iyi bir incelemek gerekiyor. Dolayısıyla yine her ne kadar cihat farzü aynı olsa da muayyen durumlarda yine anne babanın haklarına, borçlunun, borç vermiş olan kişinin haklarına riayet etmek lazım. Ve o hakları korumak için, hima etmek için elinden gelen gücü, elinden geleni yapman lazım. Dolayısıyla böyle kardeşlere tavsiyemiz, yani hak hukuk varsa kapatılacak, O zaman yani bunlara riayet etsinler, dikkat etsinler ve var olan hak sahiplerini, haklarını iade etsinler. Sonra da cihatlarına çıkmak istiyorlarsa Rabbim yardımcıları olsun, ayaklarını sabit kalsın, düşmana karşı muzaffer kılsın, şehadet ile de hatmetsin. Bize de önden olsun. Bu akşam Rabbil ve sellem.